The falling leaves Zamanlar değişirken Pop dilenci yarım yüzyı. Hazırlayan ve sunanlar Mahir Ulgaz, Altugüzelleri, Güven Güzeldere. They are a-changin' ah, was a teenage wedding And the old folks wished them well You could see that Pierre Did truly love La Mademoiselle Now that the young Madame had rung the chapel bell. Said the old folks, 'Go to show you never can tell.'" They furnished off an apartment with a Sears and Roebuck sale. The coolerator was crammed with TV dinners and ginger ale. She couldn't cook. The tempo of the music sort of fell for various reasons there'll be there'll be oh is it going to show They bought a souped-up Mercedes, was a cherry red 53, drove it down to New Orleans to celebrate their anniversary. It was there where Pierre was wedded to the lovely Mademoiselle. 73. program 19 Mart 2017 Pazar akşamı ee, her zamanki gibi Bob Dylan'ın 50 yıla aşan müzik serüveninin izini süreceğiz. Ancak dün hayatını kaybeden çok önemli bir müzik insanına anarak başlamak istedik. O yüzden de e, Chuck Berry'den You Never Can Tell dinleyerek açtık programımızı. Ben Altur Güzeldir. Ben Mahril Evet, merhaba, ben de Güven Güzeldere. Çakberi'den ee, e, dinlediğimiz e, bu melodi zaten e, hemen e, çok meşhur filmden de aklınıza ge gelecektir, gelmiştir. E, bu, bu şarkı Çakberi'nin e, 1960'larda yazdığı bir parça hatta e, federal hapishanede yattığı sırada yazmış ve 1964'te Send to Liverpool albümünde yayınlanmış. Ama biz size 1964'te yayınlanan e, orijinal versiyonu çalmadık. E, Pulp Fiction'daki o meşhur dans sahnesinde o orijinal versiyonu vardır. Biz size 1972'de e, yapılan bir canlı kayıttan çaldık şarkıyı. Çok da güzel bir kayıt bence bu canlı hali. E, Altı abi bulup çıkardı onu. Ona teşekkür edelim. Evet, Chuck Berry 90 yaşında e, yaşamını yitirdi. Biz de programdan önce kendi aramızda konuşuyorduk. Bu Rock'n'Roll'un ilk jenerasyonundan hayatta e, çok az e, insan kaldı. Bunlardan bir tanesi de Jerry <gülüyor> Evet, kendisi ahlak dolu bir yaşamın şeysi, ödülü olarak, ödülü olarak uzun bir hayatta. <gülüyor> Evet. Ee, bir de Elvis Presley var tabii biliyorsunuz, onu unutmayın. Ölmedi kaçırıldı değil mi uzaylılar tarafından? Ee, evet, ara sıra gazetelerde falan çıkıyor hala fotoğrafları. Ee, ona girmeyelim. <gülüyor> Herhalde o fotoğrafı evet. tanıyan son insanda ortadan kalkana kadar... Git gide açılan aralarla devam edip sorulan kim kim bu acaba adam deyince herkes o gün bitecektir. Epey sürecek gibi gözüküyor o zaman. Evet e, Chuck Berry çok renkli bir şahsiyetti. Rock'n'roll'un e, kurucularından hatta birçoklarına göre e, renginden dolayı kurucu e, unvanı e, verilmeyen e, bir şahsiyetti. Evet herhalde birçok insanın gitar çalmaya başlamasının da e, sebebiydi. İşte kendisi gelince, çak beri akla işte ördek yürüyüşü kırmızı, kiraz rengi bir e, Gibson ES-335 falan gelirdi. Ona selam etmeden e, ölüm gününde programa başlasak ayıp etmiş olurduk. Öyle yapmadık. Dylan programıydı bu. Dylan programında da çak daha önce değinmiştik Dylan'ın özellikle genç gençlik yıllarında etkili bir isim olduğunu biliyoruz. Little Richard'la beraber. Evet. Bugün Amerika radyolarında da sabahtan beri sürekli aslında çak beri üstüne bir şeyler çalınıyor. Orada dinledim. Kendisiyle bir söyleşi yaptıkları zaman siz rock'n'roll'un kurucususunuz denebilir mi diye soruyorlar. O da haşa işte öyle bir şey denemez rock'n'roll Benden önce de vardı, sona da var olacak filan gibi böyle alçak gönüllü bir şeyler söylüyor. Bir de 15 Ekim 1986'da Cornell Üniversitesi'nden Carl Sagan'ın kendisine yazdığı bir mektup var. Bu da sosyal medyada çok döndü. NASA'nın Voyager isimli uzay aracına yüklenen uzay ile biz dostuz demek için. Ee, çeşitli mesaj mesajlar e, içeren disklerin içine bir de Chuck Berry e, şarkısını koymuşlar. Dolayısıyla Karayelgün diyor ki e, senin şarkıların gerçekten e, yani e, mecazi olarak değil literal olarak aslında e, sonsuza kadar olmasa bile e, binlerce yıl yaşayacak. E, Go Johnny Go diye de mektubu bitiriyor. Böyle hoş bir şey. Evet, bir gün Ufodan rock and roll yaparak inen uzaylılar görecek olursak, herhalde anlayacağız ki bulmuşlar, dinlemişler, mesajı almışlar. Evet. Ya bahçelerler ya Johnny Bigood Good çalarak inerler. İyi. Vano yer. Peki o zaman zamanlar değişirken de biz e, kendi akışımıza dönebiliriz. Bu kısa parantezi açtıktan sonra çakperi için e, geldik. Self Portrait albümünü epey, e, zor geçen haftalardan sonra <gülüyor> geçen hafta bitirmiştik. E, bu hafta artık daha e, ne diyelim az fırtınalı sulara e, dönüyoruz. Dylan'ın e, kariyerinde tekrar e, self en azından çıkış demesek de self portrait kadar kötü bir dönemi geride bırakıyor ve New gibi e, pardon New Morning gibi aslında fena da eleştirileri almayan almayan e, Bizim de kendi aramızda mutabık kaldığımız şekliyle fena da olmayan bir albüm çıkartıyor. Onu çalmaya başlıyoruz biz de. 1970 senesinde çıkartıyor. Self Portrait çıktıktan sadece birkaç ay sonra. Hatta. Birkaç ay Self Portrait 8 Haziran 1970'de yayınlanmıştı. New Morning'in piyasaya çıkma tarihi 21 Ekim 1970. Yani o eski günlerdeki gibi hani 3-5 ay arayla albüm yapabilen bir Dylan ortaya çıkıyor. Evet sonrasında New Morning'dan sonra epey uzun bir ara gene verecek ama e, hatta e, Self-Portrait kayıtları veya en azından post prodüksiyonu daha sürerken e, New Morning kayıtları başlamış. E, New Morning aynı zamanda bir e, Nashville döneminde e, sonu bir süre için. Çünkü tekrar New York'taki Columbia stüdyolarına taşınıyor evet sen bu albüme çok iyi notu verdim ben de iyi notu verdim 6 da öyle çok iyi ile iyi arasında galiba bir not verdi şunu herhalde albümde 12 şarkı var 2 ya da 3 hafta boyunca herhalde çalıyor olacağız bu arada da herhalde konuşacağız yani e, South Portrait diye bir albüm yapıp işte insanlar peşimi bıraksın diye böyle kötü bir şey yaptım diyen Dylan'ın e, o albüm e, henüz yapım aşamasındayken bu albümü düşünüyor olması ve de aslında böyle iyi bir albüm çıkartmasının haliyle hiçbir anlamı yok. Dolayısıyla başka bir e, anlam ve açıklama bulmak zorundayız gibi gözüküyor e, ama o açıklama ne olacak e, benim için bir muamma doğrusu. Açıklama için herhalde genelde yaptığımız gibi yine bu kez de diline bakmamak daha doğru olacak çünkü dilin şey diyor self portraite çok çok kötü eleştiriler gelince hemen koşup panik içinde üç ay içinde yeni şarkılar yazıp bakın ben daha ölmedim filan öyle bir şey yok böyle bir böyle bir düşünceyle yapmadım bu albüm diyor fakat albümü büyük bir dikkatle ve Birkaç on defadır e, dinliyorum son haftalarda. Bu Bana şey gibi geliyor. Dylan'ın elinde ne varsa, ne, ne barutu varsa hepsini yakıyor, patlatıyor. Bu albümde e, yapabildiğinin en iyisini yapıyor. Yani hiç öyle işte peşim bıraksınlar da hayranlarımdan sıkıldım, beni unutsunlar diye kötü yaptım falan. Hiç öyle bir şey yok. Ne yapabiliyorsa hepsini yapıyor burada. E şöyle bir şey var tabii. E, Albümümdeki şarkıların çoğu daha Self Portrait çıkmadan e, yazıldığı veya yazılmaya başlandığı için e, yani Self Portrait'ta gelen tepkilere yönelik çıkmış bir albüm değil. Ancak şu olabilir. E, albümü her ne kadar prodüktör ismi altında Bob Johnston geçse de yine e, söylenenlere göre, anlatılanlara göre ve bunu kimse reddetmiyor El Al Cooper bu e, Büyük ölçüde dümeni eline almış. Ve e, hatta yani e, self-portretteki 3 saniyede bir fikrini değiştiren Dylan'a da epey tepkili bir şekilde dümeni eline almış. Ve e, albümün biraz daha böyle istikrarlı olması, daha doğrusu epey istikrarlı olması, e, dağınık her yöne e, birden gitmemesi biraz Al Cooper'ın etkisi deniliyor. Bir diğer söylent de e, Dylan'ın aslında bu albümdeki parçaları bir e, Andrew MacDish Şin bir oyunu için kaleme almaya başladığı dolayısıyla böyle bir tutarlılık geldiği söyleniyor. Daha sonra tabii öyle olmuyor oyuna vermiyor ama böyle bir arka hikayesi de var. İsterseniz daha fazla konuşmadan başlayalım abime ne dersiniz? Başlayalım evet çünkü her yüzünde 6 şarkıdan toplam 12 şarkı var. Birkaç coverla filan birlikte bugün... İlk dört şarkıyı çalmak istiyoruz. Birinci şarkıyla o zaman girelim. It's not for you. door Couldn't even see the floor I'd be sad and blue If not for you If not for you Maybe I'd lay awake all night Wait for the morning light to shining through But it would not be new If not for you If not for you My sky would fall Rain would gather too Without your love I'd be nowhere at all I'd be lost If not for you And you know it's true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 Have no spring. I could hear the robin sing I just wouldn't have a clue anyway it wouldn't ring true if not for you if not for you if not for you, If Not For You ile New Morning albümüne başladık. Bence kuvvetli bir giriş. Yani öyle e, hani işte Highway 61 dönemi böyle serbest çağrışımlı şarkılara da benzemiyor. Blondon Blondon e, böyle süper... E, İlham gelmiş bir yerden oturup yazılmış parçalarına da benzemiyor ama kuvvetli bir e, aşk şarkısı denilebilir diye düşünüyorum. Hani radyoda çalsa asla değiştirmek. Evet güzel bir şarkı ve yani bunu dinlediği zaman insan bu albümün ilk şarkısı olarak ah tanıdığımız sevdiğimiz dil'in geri dönmüş işte e, hepsi yaratıyor bende en azından. Evet zaten e, benzer bir hissi e, muhtelif e, eleştirmenlerde de yaratmış. Özellikle e, kimdi diye bakıyorum şeyde e, Rolling Stone dergisinde çıkan bir şeyde e, eleştiride de nihayet e, Bob Dylan forma geri döndü yani bir müzikal ve işte iyi kötü tema beraberliği olan en azından e, şey gibi self portrait gibi tamamen dağılmış olmayan derli toplu bir albüm. Bu, bu genellikle genel olarak e, dinleyicileri de eleştirmenleri de hani o, o müthiş muhteşem üçlemesine belki gelemiyor ama e, genel olarak herkesi memnun ediyor bu albüm. Evet tabii e, şey tartışması da yapılıyor hani e, Self Portrait çıktıktan sonra bu albümün gelmesi acaba daha iyi eleştiriler almasına sebep oluyor ama öte yandan da Self Portrait içinde o müthiş işleme ve işte John Wesley Harding e, arkasından o albümün gelmesinin çok kötü eleştirilere hak ettiğinden de kötü eleştirilere yol açtığı söyleniyordu bilemiyoruz e, ama kendi başına da bakıldığı zaman aradan geçen senelerde e, çok da eskimemiş bir albüm olduğunu görüyoruz Hala kendini dinletiyor. Evet. E, şimdi ikinci şarkıya geçmeden önce bu If Not For You'nun güzel bir e, coverı var aslında. E, onu çalalım mı? Ne dersiniz? Daha önce de Bob Dylan'la e, ilişkisi hakkında biraz bir şeyler anlattığımız e, Beatles'ın e, George Harrison'ından üstelik. Bence çalalım. Not For You'u really dinledik. George Harrison'dan e, eski Beatles elemanı e, aynı zamanda Bob Dylan'ın hem dostu arkadaşı hem de e, müzikal anlamda e, bu bugüne gelene kadar pek çok ortak projeyi imza atmış olduğu bir isim. Evet bu parçada e, Dylan'ın New Morning albümünün e, çıktığı Ekim'den yaklaşık bir ay sonra Kasım ayında e, çıkan Belki de rock tarihinin en güzel albümlerinden bir tanesi olan All Things Must Pass'ta yer alıyor. Onu da hararetle tavsiye edelim. Evet, George Harrison tabi bu şarkıyı biraz Beatlesvari bir şarkı haline getirmiş bu yorumuyla ama yani Dylan'in bütün şarkılarına bakarsak onların içinde belki Beatles Beatles Can. Ele alıp söylese işte böyle kendilerine en yakıştıracakları... şarkılardan da bir tanesi bu olurdu diye düşünüyorum Naci Zane. Evet. Um... Derin bir sessizlikle karşılandığını <gülüyor> düşünmüyorsunuz galiba. Ee, peki tamam. Ee, Yo, emin olamadım yani <gülüyor> çok çok var çünkü o yüzden emin olamadım ama yani güzel olmuş bence. Ee, peki. Albümün ikinci parçasına o zaman geçmenin zamanı mıydı? Bence zamanı geldi ve geçti. Ee, peki o zaman şimdi e, Bob Dylan'dan dinliyoruz Day of the Locusts. the benches were stained tears and perspiration The were flying From tree to tree There was little to say, there was no conversation. as I stepped to the stage to pick up my degree. judges were talking Darkness was everywhere It smelled like a tomb I was ready to leave I was already walking But the next time I looked Gates, the trucks were unloading. The weather was hot, nearly 90 degrees. The man standing next to me, his head was exploding. Well, I was praying the pieces wouldn't fall on me. Yeah, and the locust sang, far in the distance. Yeah, the locust sang, such a sweet melody. The locusts sang Off in the distance And the locusts sang And they were singing for me I put down my robe I Picked up my diploma I Took a hold of my sweetheart's away we did drive straight for the hills black hills of Dakota sure was glad to get out of that life Day of, Day of the locusts. Locust'un Türkçesi konusunda biz kendi aramızda mutabık kalamadık. Ee, o yüzden e, yörüngeye bağlanıp şoker hakkımızı kullanarak Gönül sana sormak istiyoruz. Nedir locust? E, e, ne tür bulundunuz? Yani böcek böcekgillerden bahsediyorsak Ağustos böceği benim bildiğim. Öyle mi? O, e, Kikada veya sikada günü. ne oluyor? E, o da aslında o da ağustos böceği fakat tabi bu böceklerin biliyorsun bir sürü alt türü oluyor filan ee, bazı sözlükler lokustu çekirge diye de geçiyorlar belki e, çekirgelerle ağustos böcekleri de aynı üst biyolojik grubun parçası olabilirler filan neyse şimdi işi uzattık ama işte öyle bir e, bir böcek türü desek oluyor mu? Olur. programı dinleyen o zaman neydi o böceklerle ilgilenen ayrı bir dalı vardı şeyin. Alt dalı vardı zoolojinin. Onu da ismini unuttum. Bak. Bugün ben de şey başladım. Evet. Neyse o evet. öyle bir dinleyicimiz varsa bize Twitter'dan ulaşsın. doğru bilgiyi ulaştırsın bize düzeltelim kendimizi. Ama buradaki aslında çekirge'nin anlamı veya çekirgelerin günü anlamı çekirgelerin Uçarak gelip istila ettiği ve her, her şeyi yiyip bitirdiği gün diye özellikle öyle bir anlamı var. Dolayısıyla e, benim bildiğimde çekirgelerin tamamı bu şekilde uçarak göç etmiyor. Ama bunu yapabilen bir alt grubu var çekirgelerin. İşte odur. Evet. Ee, Bahse konu. E, pardon en önemli böcek bilimcisi... Bu sosyobiyolojinin de aynı zamanda kurucusu E.O. Wilson e, isimli adam. O da 90 yaşlarına falan e, merdiven dayadı. Emekli falan ama hala galiba e, Harvard'da ofisi var. Yani çok istiyorsanız gidip soracağım adam ama... E, bence, Programdan sonra bir kapısını çalarsın. Bence e, devam edelim. Peki şimdilik devam edelim. Haftaya o zaman bu konuda... E gerekirse düzeltmemizi çekeriz. Bahse konu tabii e, böcek diye devam edelim biz. Aslen e, hikaye e, eski ahitteki egzodus hicret e, anlatısına değiniyor. İşte orada meşhur e, mısırın üstüne ya, gelen felaketlerden bir tanesi işte bu böcek istilası ve ekinleri yemesi. E, ama Dillon'ın e, kendi yaşamı içindeki bu e, ...referans daha farklı. Dylan Self Portrait albümünün... E, ...civarında diyelim 1970 yılında... ...Prinston Üniversitesi'nden bir... E, ...Fahri Doktora unvanı kazanıyor. E, anlatılana göre, ka, göre de... ...çok gitmek istemiyor aslında... E, ...ödülü almaya. E, bu tavrı... ...yakın zamanda <gülüyor> takip ederler... ...oturlayabilir. E, yalnız işte karısı... ...Sara ve... E, Crosby's Tez Neşen Yang'dan David Crosby'nin iknasıyla hmm. e, işte gitmeye bir şekilde e, teşne oluyor. Hatta limuzin falan ayarlamışlar götürmek için. Onu görünce iyice siniri bozulmuş yılının. Gidiyor işte e, cübbesini giyiyor, ödülünü alıyor falan ama sonrasında da bu şarkıyı yazıyor. Şarkı e, e, aslında cübbe giymeniz lazım. Bu, ...bu şeyi almak için... ...doktorayı almak için diyorlar... ...ya ben giymem öyle saçma şey diye... U ...uzun bir... E, ...perde arkasında pazarlığın sonucunda... peki tamam verin giyeceğim diyor ve... ...çok morali bozuk bir şekilde... ...cübbeyle çıkıyor... ...şeye sahneye. Evet. E, işte orada da... E, ...aslında iyi olmuş... ...hani o tarz hayal kırıkları veya... E, ...garip... E, ...durumlar yaşaması iyi olmuş... ...bu parça çıkmış, hoş bir parça... Sözler de epey e, komik. İşte yanımda bir adam vardı. E, kafası patladı. Ben e, parçalar üstüme düşmesin diye dua ediyordum falan gibi sözler geçiyor işte. Hani e, aslında akademiklerin egosuna biraz orada e, tabiri caizse geçiriyor. Laf çekiyor. Evet. evet. Bir de tabii e, bu fahri doktorayı almak için sahneye çağıran kişi e, Bob Dylan'ı e, tanıtırken dinleyicilere veya oradaki hazır bulunan kişilere e, diyor ki genç Amerika'nın rahatsız ve e, morali bozuk vicdanı yaralı gençliğinin otantik bir e, sesini çağırıyorum şimdi sana. Şırak! <gülüyor> tokat yemiş gibi olmuştur. Adam herhalde e, kariyerinin beş senesini o güne kadar, son beş, dört senesini en azından o unvanı Hı -hı. atmak için o şeyi izlenimi silmek için harcamış. Sonra o şekilde davet edilince <gülüyor> kafası bayağı atmış gibi gözüküyor. Öte yandan bu parçanın... Evet ama yani Hı. pardon Mahir gitmeyebilirmiş. Yani Princeton'ın Fendi e, dilini yenmiş sonuçta. Öyle gözüküyor. Ya da ...gittiği zaman o Bey giymeyebilirmiş falan. Yani en azından... ...peki hadi bunlar da oldu. Akademinin Sefaleti diye bir şarkı yazıp... ...bir sonraki albümde... <gülüyor> e, ...bunu çıkartmalıydı bana sorarsan. Ya o kadar da girmek istememiştir tahminen. Ama e, bu ilginç bir nokta. Şundan ilginç bir nokta. Ben de tam onu söylüyordum aslında. İyi oldu. E, bu parça Dillon'ın... ...en azından bizim görebildiğimiz netlikte... ...kendi hayatıyla bu kadar e, kolay ilişkilendirilebilen Ender parçalardan bir tanesi kariyerindeki. E, yani belki vardır ama hani o kadar e, sözler e, karmaşık veya e, katman katman e, farklı farklı atıflardan geçtiği için kolay olmuyor. İşte bir diğeri benim hemen aklıma gelen Belladine Plain diyeydi. O epey kötü bir parçaydı. Bu fena olmamış diye düşünüyorum ben. Başka aklınıza gelen varsa... Söyleyin, dinleyicilerimizin varsa Twitter'dan onlar da iletsinler. Evet, Twitter demişken hemen hatırlatalım. Açık Radyo, Dylan Altıra Açık Radyo ya da zamanlar değişirken etiketiyle programın duyurularını Twitter'a yerleştiriyoruz. Saatler 21.36 İstanbul'da, 94.9 Açık Radyo'dayız. Zamanlar değişirken bu Dylan şarkılarıyla yarım yüzyıl programını canlı olarak ...yapmaktayız. Hemen hatırlatmış olayım... ...stüdyoda Mahir Elgaz Altı Güzeldere... ...telefondan bağlanan ben... ...Güven Güzeldere... E, ...11. stüdyo albümünü... ...çalıyoruz. Bob Dylan'ın... E, ...New Morning... E, ...üçüncü şarkısına sıra geldiyse... E, ...anonsu ben size bırakıyorum. Geldi... E, ...dinleyelim Bob Dylan'dan... ...albümünün üçüncü parçası... ...Time Passes Slowly... Slowly here in the mountains We're set beside bridges and walk beside fountains Catch the wild fishes that float through the stream Time passes slowly when you're lost in a dream sweetheart she was fine and good looking We sat in her kitchen while her mama was cooking staring out the window to the stars high above time passes slow when you're searching for love Ain't no reason to go in a no wagon to town Ain't no reason to go to the flat Ain't no reason to go up Ain't no reason to go down Ain't no reason to go anywhere Passes slowly up here in the daylight. Stare straight ahead and try so hard to stay right, like a red rose of summer. Evet, biz çok güzel parçadayız stüdyoda konuşurken <gülüyor> az daha parçanın bitişini kaçırıyorduk. Ee, Time Passed Slowly'ı dinledik. New Morning albümünün üçüncü parçasıydı. Parçayı dinlerken bu arada bir dinleyicimiz telefon yoluyla Açık Radyo'ya ulaşmış Mine Bora. Ve bize az önce hatırlayamamıştık. Böcek Bilimi'nin e, ismini hatırlatmış. Entomoloji. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Açık Radyo'nun bu e, interaktif... E, Hali de beni ayrıca mutlu ediyor. Onu da söyleyeyim. Destek haftaları yaklaşırken. Özellikle. Özellikle. Evet. <gülüyor> Güven abi de sanıyorum... E, ...Harvard'daki o meşhur entomolog... E, ...profesörün kapısını çalmaya gitti. Lokustu danışmaya. E, yok yok. Ha, ben mısın, e, hala buradayım. Evet adamı... Bu, e, ...geç yaşında... ...rahatsız etmeyelim. E, şimdi Ama evet doğru entomolojiyi... ...hiçbirimiz hatırlayamadık. Bu arada... Ee, destek haftası dediniz. Bir e, haftadan az bir zaman kaldı. Ee, benim anladığım kadarıyla zamanlar değişik kendi yani de bir ara olmayacak. Biz devam ediyor olacağız. Çünkü sabah 9'dan akşam 9'a kadar e, sürüyor destek haftası programı. bizde dokuzda e, yayına girmiş olacağız. Ama bazen sarkabiliyor. Bunu da şimdiden söylemiş olalım. Ama herhalde e, üçümüzde değişik zamanlarda e, bağlanıp dinleyicilerden destek yücasında bulunacağız. %97 yayın sarkacak ama ben onu da söyleyeyim buradan. Ee, hmm, radyomuz biz arata, hazır bulunuruz tabii. İhtiyaç duyduğu, aradığı desteği bulsun. Biz hiç yapmamaya da razıyız. Aynen pardon. öyle. Evet. E, nerede kalmıştık? Nerede kaldık? New Morning albümünden bahsediyoruz. New Morning albümünün Şöyle bir ilk olma özelliği daha var e, Bob Dylan için. E, albümün temaları e, o sırada Bob Dylan uzunca bir süredir e, eşi ve e, eşiyle beraber kendi yaptıkları dört çocukları bir de eşinin önceki evliliğinden bir çocuğu e, beş çocuğuyla beraber e, Bob Dylan son derece kırsal bir hayat yaşıyor şehir merkezinden uzak işte tabiatın içinde bence bu albümde çok kuvvetli bir şekilde bunlarda hissediliyor aslında bu bütün eleştirmenlerin de dediği bir şey yani Bob Dylan burada şimdiki zamanın içinde yaşıyor İşte ne nehirde nasıl balık avladığını yıldızlara baktığını etrafında koşan çocukların seslerini dinlediğini anlatıyor ve çok e, objektif bir realite içinde. Şimdiki zamanda, şimdiki yerde bir ayağa tabiata bakıyor. Bu önceki e, malum üçleme yani Bringing It All Back Home, Highway 61 Revisited ve Blonde on Blonde dayanamayıp ikide bir orası ile bir bu üçlemeyle bir şey yapıyoruz benzerlik benzemezlik taraflarına bakıyoruz ama onlar gerçekten Bob Dylan için çok önemli referans noktaları veya müziğin tam müzik tarihinde de çok önemli referans noktaları o üç albüme baktığım zaman ben orada bir zamansızlık ya da zaman dışılık görüyorum yani işte oradaki şarkılarda Shakespeare pasajda dolanır, Romeo sızıldanır, T.S. Eliot ile Ezra Pound Kaptan Köşkü'nde kavga ederler, Mona Lisa bir şeyler söyler, i̇şte Cinderella oradan çıkar filan. Sürekli bir bir, bir böyle Fantasmagoria zamanında geçen bir şey vardır. Zamansızlık, yersizlik ve çok geçişken adeta cıva gibi kayan bir bilinç akımı burada onlar yok olmuş veya tam yok olmasa da çok büyük oranda azalmış ve Bob Dylan gününde yaşayan bir kişi haline gelmiş bir durumda belki şöyle bir farka parmak basabiliriz Demin bahsettiğim 3 albümde Bob Dylan bekar, çocuksuz, genç, kimseye eyvallahı olmayan bir kişi ve her önüne çıkan herkesle, her şeyle alay etmekte çekinmeyen bir kişi. New Morning'de artık öyle bir kişi değil. Sırtında 5 çocuğun yumurta küfesi olan, bayağı hayatın izdiği, ayağı yere basmış bir insan söylemekte bu şarkıları. Evet, aile planlaması, kamu spotumuzu dinlediniz. Ben de katılıyorum. Altı bence çok doğru söyledin. Yani bu <gülüyor> albümde belki hem sorumluluk sahibi hem o anlamda halinden hoşnut bir aile babası sedası duyuluyor ile karşılaştırdığımızda. Ben de o kanıdayım. Yani o da o kadar kötü bir şey olmak zorunda değil. Diyorum ben i̇yi, de. Değil, de değil, öyle iyi bir şey Yok ben şimdi. Sen üstüne alındın. Estağfurullah. <gülüyor> Peki. E, o zaman devam edelim çünkü az zamanımız kaldı ve iki parçamız daha var sanıyorum. Evet. E, çalmamız gereken. Şimdi çalacağımız parça Went, Went to See the Gypsy albümün yanılmıyorsam dördüncü, dördüncü, parçası. dördüncü evet. parçası. Evet. Şimdi çalalım. Üstüne birkaç laf ederiz sonrasında. I went to see the gypsy Staying in a big hotel He smiled when he saw me coming And he said, well, well, well His room was dark and crowded lights were low and dim How are you? He said to me. I said it back to him I went down to the lobby to make a small call out A pretty dancing girl was there and she began to shout Go on back Böyle tek tek parça parça tekrar radyo dinlemek de iyi oldu. Hakikaten iyi albüm olduğuna ben bir kez daha kanaat getirdim bu sayede. E, Went to See the Gypsy albümün New Morning albümünün dördüncü parçası. Epey güzel bir parçaymış tekrar. E, bu parçayla ilgili çeşitli e, rivayet var. Bunlardan bir tanesi işte Elvis Presley ile tanıştıktan sonra Dylan parçayı yazdığı. İşte parçanın Elvis'e çeşitli referanslarla dolu olduğuyla ilgili. Bu doğru değil. Evet. En son 2009'da Dylan kendisi yalanlamış bir Rolling Stones'a e, verdiği şeyle mülakatta. E, ancak ben en çok bu yalanlamalar arasından e, Robert Criscoll'un yalanlamasını seviyorum. Ya Dylan'ın çocukluğunda veya yaşadığı zamanda yani bu parçada anlattığı zamanda Hiddin yakınlarında elbis konserini <gülüyor> vermiş olabildiğini düşünmüyorsunuz diyor. Hak vermemek elde değil ben şu versiyonu daha çok seviyorum. Ben Elvis Presley ile hiçbir zaman tanışmadım. Çünkü ben istemedim tanışmayı diyor. Hani sanki ya Elvis çok istiyordu da işte ben istemedim ama... Ama şöyle devam bilinmiş. etmiş sonrasında da ben istemedim tanışmayı. Çünkü ben Elvis'i her zaman öyle o, e, bir Amerikan kralı şeklinde hatırla, hatırlamak isterdim. Yani yanan bir yıldızdan dünyaya düşen biri gibi hatırlamak isterdim. Yani biraz da aslında Elvis'in Las Vegas günlerine de davcakmış orada. Ee... Eh yani geçen hafta e, Paul Simon'un e, Bob Dylan'a çaktığı lafların yanında e, bu kadarcık olur herhalde. Hadi bu sefer de ben savunmuş olayım e, isterseniz İsterseniz... Bu albüme de emeği geçmiş birisinin güzel bir yorumu var. Son şarkımız o. Onu çalalım mı? Daha şarkı hakkında bir iki bir şey söylemek istiyor musunuz kapatırken? Daha hala konuşacak mısınız? Lanet olsun der gibi girdin gibi abi. oldu. Hadi. Hayır tam tersi tam tersi. Buyurun yani. Şarkıyı dinleyelim bakalım ne kadar vaktimiz kaldı. Son sözlerimizi o zaman söyleriz. Peki, o zaman şimdi went to see the gypsy bir de Al Cooper'dan dinlers. <gülüyor> out Evet, Al Cooper'dan dinledik. Went to see the gypsy. Al Cooper aslında e, perde arkasında bir nevi albümün prodüktörü gibi. Her ne kadar Bob Johnston yazsa da e, Al Cooper bayağı bir ipleri eline aldığı söyleniyor. Çok çok iyi bir yorumdu diye düşünüyorum. Ben kendi adıma 2001 senesinde e, yayınlanmış bir e, Al Cooper toplama kayıtlarına içeren bir albümde bulmak ee, mümkün bu kayıtta. Evet, çok enerjik bir yorum getirmiş parçaya. Ee, Al Cooper gerçekten de başta böyle bir plan olmamasına rağmen New Morning'in e, neredeyse gayri resmi prodüktör gibi çalışıyor. Çünkü ilk 2-3 kayıt seansından sonra Al Cooper böyle yavaşça ortadan kayboluyor. ...ve de... E, ...sebebi de bunun çok net değil... E, ...bir ihtimal... ...bir önceki albüm... ...yine Bob Johnston'ın... E, prodüktörlüğünü üstlendiği... ...Self Portrait'in... E, ...felaket derecede kötü yorumlar alması... ...başarısız olması... E, ...olabilir... ...veya kendisiyle Bob Dylan arasındaki... ...görüş ayrılıklarına fazla artmış olması... ...olabilir... E, İlginç bir şekilde Bob Johnston sahneden yavaşça çekilince Dylan'ın da müsaade etmesiyle Al Cooper resmi olmayan bir prodüktörlük adeta görevini üstleniyor. Gidiyor albümde çalacak diğer müzisyenleri buluyor. Kimi şarkıları yeniden aranje ediyor. Yeni kayıt zamanları şey yapıyor, belirleyip insanları şey yapıyor, kayıt yapmak için bir araya getiriyor. Hatta albümdeki şarkıların ikisi için bir yaylı sazlar ve üflemeli sazlar orkestrası bile bir araya getirip onları çaldırıyor. Fakat onun da sonu çok iyi bitmiyor çünkü işte El Cooper hani bu kadar gayret gösteriyorum bir şekilde bandı bir, e, bir ismim çıksın istiyor ama e, baştaki anlaşma sebebiyle prodüktör olarak e, yazamıyorlar çünkü e, Bob Johnston'ı yazmak zorundalar. O zaman bir özel teşekkür yapalım deniyor derken özel teşekkür de olabilir filan falan biraz böyle tatsız şekilde gidiyor. Evet ama. Fari, Al Cooper'ın hakkını vermiş diyelim. Evet, yani sahiden bu albüm için biraz hakkı yenmiş ama biz böylece teslim etmiş olalım. İyi bir prodüktör, iyi bir müzik yapımcısı olmak için illa iyi bir müzisyen olmak gerekiyor mu bilmiyorum ama Al Cooper'ın iyi bir müzisyen olması ve aslında yapımcı olarak başladığı hayatına bir süre sonra, ya bunun daha iyisini ben kendim de yaparım deyip bir solo müzik kariyerine de Devam ediyor olmasının Ben e, prodüktörlüğüne de bir katkıda Bulunduğunu düşünüyorum e, Her halükarda Programı kapama saatimiz galiba geldi e, 11. stüdyo Albümünü çalmaya başladık Bob Dylan'ın e, New Morning Ve ilk 4 şarkıyı çaldık Birkaç tane de cover çaldık Gelecek hafta e, Kaldığımız yerden e, Devam edeceğiz Teknik masada bize yardımcı olan Robby Tyer'a ve bu haftaki program destekçimiz Nurbağnu Akşit Çiçekdağ'a çok teşekkür ederek hepinize iyi geceler diliyoruz. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Zamanlar değişirken Bu dizinin yarımız. ES FİLM tarafından Sesli Betimleme Derneğine yaptırılmıştır. Sesli Betimleme Metin Yazarı ve Seslendiren Sesli Hazırlayan ve sunanlar Mahir Ilgaz, Altuğ Güzeldere, Güven Güzeldere.